Bismillahirrahmanirrahim. Peygamberimiz Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir cümle peygamberan-ı ve resul İttikam, Efendilerimizin Ezvacı Tahiratı, Ehl-i Mustafa'nın, Evlad-ı Resulü, Ashab-ı Resulü, Atba-ı resul Din, Millet, Memleket, Vatan, İlim yoluna hizmet etmiştir. ...ve tarihemal olmuş bütün büyüklerimizin, geçmişlerimizin, şehitlerimizin, gazilerimizin, yiğitlerimizin ruhları için. Bir cümle peyden, Piran-ı ve Dervişan-ı Kiram'ın... ...Khasetet Mevla ve Celaleddin Rumi, pederi, alileri, sultan-ül ulema ve hauddin veled... ...Ru'aneddin Muhakkik-i Tirmizi, Şems-i Tebrizî, Salahaddin i, -i Zekul, Hüsamettin Çelebi... Sultan Veled Ulu ar Çelebi ve Bildim de Çelebiya'nın, Han-ı Şah'nın, Dervişan'ı, Ankara'yı Hazretlerinin, Bosnevi Hazretlerinin, Burssevi Hazretlerinin, Abidin Paşa'nın, Kenan Rufayi Bey'in, Şefikcan Hocamızın, Tahir-i Hazretlerinin, Mithat Mehari Bey'in, Selman Deden'i ve bu yola hizmeti seffet etmiş bütün geçmişlerimizi. Diğer hocalarımızdan, üstadlarımızdan, üzerimizde hakkı bulunan Ümmet-i Muhammed'den ahirete gidenlerin ana ve baba akraba taallukatımızdan Adem aleyhisselama kadar iman ile göçüp gidenlerin için, Allah rızası için el-Fatiha. Tumed-u mara bedam şehvar nist, bakar iman karha düşvar nist. Huzura varmak için bende takat yok deme, büyüklerle iş görmek zor değildir, gam yeme. Bugün konumuz edep. Edep, hakka, hakikata, büyüye, büyüklüklere, kutsala saygıda olmak. Mesela ezan okururken susmak, konuşmamak, ezanı dinlemek bir edep icabıdır. Eğer radyo dinliyorsan, televizyon seyrediyorsan, onun sesini şöyle biraz kısmak, bu ezana hürmettir. İşte bu edeptir. Bizim inancımızda yiyeceklerin içinde ekmek kutsaldır. Ekmek çarşındır. Üzerine yemin edilir, ekmek hakkı için de var. Mesela tuz ekmek hakkı için de var. Tuz da, ekmek de baş nimettir. Ötekiler de nimettir ama bunlar biraz şeyi var, kutsallığı var. Her nimet güzel bir, her nimet isteme. Bunlarla sorarsan su hepsinden büyük nimettir. Çünkü hayatın kendisidir. <gülüyor> Kağıt kutsaldır çünkü Kur'an yazılıyor bu. Eskiden gazete kağıtlarını bile tabi aynı harfler olduğu için onlar da yerde gördükleri zaman her alıp yüksek bir yerde koyarlar. Ben dedim ki o şey o Kur'an ayet Kur'an sayfası değil, olsun diyorlar da. Kağıda Kur'an yazılıyor. Şimdi o bizim dedelerimiz, minelerimiz. Kağıdın tuvalette kullanıldığını görseler de hepimizi kafir ederlerdi. <gülüyor> bunlar bunlar kağıt, kağıtları, kağıdın kutsallığına inanmıyor diye falan hep bizi kafir inan ederlerdi. İşte böyle. <gülüyor> bunlar inançlar. İnanç farkı kutsal kabul ettiği şeylerdir. Ekmek mesela, ekmek kırıntıları ya hayvanlara yedirilir... Eğer düşmüş çamura bulaşmış falan kimsenin yiyemeyeceği bir şeyse, onu da alır duvarın üstüne koyarlar deliklere falan yukarı bir yere basır basır ayak altında ona basır basır diye ekmek yani kuru da çamura bulaşması da her her şeyiyle kutsaldır böyle. Evet, kutsal olmayan insan değildir, insanı insan, insandır, sadece kutsalı olan canlı, solucandan file kadar, kutsalı olan tek canlı insandır. Eğer insanı tarif etmek gerekirse, insan kutsalı olan ve kutsala saygısı olan kimsedir, canlı türüdür demek gerekir. Evet, çünkü din zaten, kutsallık aslında da din vardır. Cenab-ı Hak'tan bizi edebe muvaffak kılmasını dileyen diyor Hazreti Mevda'nın. Esküda'cu'yi istiyorum Allah'tan. Tevfik-i edeb. Beni edebe muvaffak kılmasını istiyorum. Bir edeb mahrumi geçten lütfüram. Eğer bir adam edeb yoksa o da Allah'ın rahmetinden mahrumdur. Çok güzel bir giriş değil mi Hazreti Mevlana? Evet. böyle geliyor Allah'tan bizi edepli olmak konusunda başarılı kılmasını diliyoruz. Eğer bir insanın diyor edebi yoksa Allah'tan Allah'ın rahmetinden mahlum kalır. Bizi en çok Allah'a yaklaştıran şey ona duyduğumuz saygıdır, gösterdiğimiz saygı. Namaz zaten olur. Allah'a saygımızı sunmaktır. Hem de severek, aşk ile sever. Mustahana ...Allah'ım, iyi ki sen tanıyorsun, İyi ki sen gibi senin gibi bir Allah'ı, senin gibi bir Rabb'imizi de, deyip aşk ile secdeye kapanmaktır. Allah'a olan hürmetimizin... ibadetidir bunu. Oruç merhametimizin ibadetidir. Şefkatimiz artsın, merhametimiz artsın. Aç kalanların halini anlayalım. Onların, onların hayatını yaşayıp onlara yakınlaşalım diye. Şimdi belki haftaya bir şey olacak. Bizim kocanın öğrettiği deyin bir şeyi var. Bir hatrasından bana anlattığı bir şeyler vardı. Onu pek kimseye pek fazla yazdığını da zannetmiyorum. Onu ben kaleme aldım. Bir ruhban okulunun, lisa seviyesindeki bir ruhban okulunun... ...mezuniyet töreninden bir kardinalin yaptığı konuşmayı nakletmiştir bana hocam. Ben de ondan içtiğim kadarıyla uzun bir konuşmam var. onu özetleyerek şöyle bir sayfaya sığdırdım. İnşallah onu haftaya okuruz. Adam nasıl anlatıyor. Siz diyor okulu bitirdiniz. işte rahip olacaksınız artık diyor. Siz kendiniz olamazsınız, diyor. Siz İsa'nın çocuklarısınız. Sizin kendi şahsi hayatınız olmayacak, diyor. İsa'ya benzemek zorundasınız. Diyor. Eğer İsa'yı seviyorsanız, onun yolunda hizmet edecekseniz, Hz. İsa gibi yaşar diyor. Dünya barına kıymet vermeyeceksiniz. ...sizin güzel elbiseleriniz olmayacak, arabanız olmayacak, dünya nimetleri olmayacak, olmayacak, olmayacak. <gülüyor> Çünkü diyor, İsa gibi olmadan İsa'yı sevmek mümkün değil. Diyor. Öyle, siz hatta baba, oğul diyor, oğul. Siz Allah'ın hizmet ordususunuz diyor. Ona adadınız, Onun, ona adadık sizi falan. Böyle çok müthiş bir konuşma. Keşke onu biz şeye, bizim din adamlarına tercüme edip versek, imamların enzimlere, hizmet nedir, nasıl yapılır, nasıl o inancın değeri. Yani biz de deriz ki Hz. Muhammed'e benzemeyen bu işte boşuna yorulmasın. Çünkü bu peygamber yoludur, peygamberimizinden gideceksin, ona benzemek zorundasın. Eğer onun yolunda hizmet etmek istiyorsan onun gibi olacaksın, başka çare de yoktur. Evliya olmak odur. Varisi peygamberi dediğimiz, peygamber varisleri dediğimiz işte o tatva sahibi gerçek ehdudah dediğimiz Orada peygambere zaten Muhittin-i şeye yazdığı, Tafetli'nin yazdığı bir mektupta da aynı şey diyor. Varisi peygamberi olmak diyor. Sadece peygamberin ilgine sahip olmak değildir. Biz çok şey biliyoruz, ashabtan fazla biliyoruz biz Müslümanları. Peygamber'in haline sahip olmaktır diyor. Esas, miras, sahip olmak, onun varisi olmak, onun haline, ahlakına sahip olmaktır diyor. Biz şimdi onun ilmini öğrenmeye çalışıyoruz ama bizim ilim, alimin, ilmini bilenler de ahlakına ben yanaşmıyorlar. Yani Peygamber'in ahlakına mirasçı olmaya, sahip çıkmaya, Kaddaşmolar işte evliya orduna peygamberin hem ilmine hem ahlakına sahip olanlardır. Zaten onlar yaşıyorlar. Hani ismini duyduğumuz işte Mevlana gibi, Muhiddin Arabi gibi, işte şah gibi, Abdülkadir Geylani gibi, büyük pirani, izam dediğimiz büyükler, veliler, mürşitler, şeyh abileri, emir sultanlar saysayabildiğin kadar Bizim memleketimiz o bakımdan çok zengindir ve biz manevi bakımdan zengin bir millet sayılırız. Bunlar servettir, manevi servetlerdir. Her milletin bu kadar evliyası yok, onu da size söyleyeyim ya. Bir tane, iki tane var. Biz o bakımdan çok zengin bir milletiz. Ve bizi tutan da onlardır, merak etmeyin. Halen bu milleti yaşatan kuddet de işte o maneviyat erlerinin... Geçmişte yaptıkları emekler, verdikleri hizmetlerdir. Evet, وَمَا أَتَكُمُ الرَّسُولُ فَخُزُورُ وَمَنَهَكُمْ أَنْهُ فَانْتَهُمْ Ayetini okudum. Haşir suresinin 7. ayeti. Şimdi, şimdi diyor ya işte ayette var mıdır, Kur'an'da var mı? i̇şte Kur'an'da var. Hadis mi, Kur'an mı, Kur Sen de mi? Sen muhaddis mi olacaksın? Sıralandı. Bu diyor ayet midir, hadis midir. Hiç fark etmez. Peygamberin ağzından çıkmışsa, o söylemişse, ister ayet olsun, ister hadis olsun. Hiç fark etmez. Sanki sen ayeti başkasından öğrendin ki peygamberin hadisini küçümsüyorsun. Ayet dediğini de o öğretti sana. Hadisi de o söyledi. O ilmi bakımlar karışmasın diye, ayetler, hadisler birbirine karışmasın, o ölemanın işidir. Bu tefsiri yapmak senin işin değildir, haddine de delidir. Saf olarak ayet kelamında başka bir kelamla karışmasın diye biz hadisle ayeti karıştırıp, her şey etmiyoruz, ayrı ayeti tutuyoruz ama hüküm bakımından gelince işte buyurun ayet, buyur, ayet ne nedir? وَمَا اَتَكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُهُ Ayet emrediyor. Peygamber size bir şey emrederse onu tutun diyor, yapın. Peygamber size bir bir şey verirse emir, yahut da nimet neyse, hüküm, para. Ona sarılın, bunu diyor. Onu kabul edin yani. Size yapmayın dediği şeyi de yapmayın diyor. Allah yetki veriyor Peygamber Din gönderiliyor. Sen şimdi yazık ki bu hadis bu o kadar önemli değil falan. Yani böyle olur mu? Sonra. O da onun emlidir, o da onun emlidir. Mesela başka bir misal veriyorum. Ezan, ezan-ı Muhammed'idir. Kur'an ve ezanın metni yoktur. Allahu Ekber vardır. La ilahe illallah vardır. Kelimeleri vardır ama ezan olarak, betin olarak ezan Kur'an'da yoktur. Ve ezan için cihat ilan edilmiştir. Sünnettir ama... Sünnetlerin en büyüğüdür. Sen i̇şte oruç tutup tutmadığına bakmıyoruz. O senin kendi şahsi işindir. Ama İslam-ı Muhammed'in toplumun işidir. Sünnettir ama şair İslam'dandır. O memlekette Müslüman ülkesi olup olmadığı ezanla belli olur, minarelerle belli olur. O, o bayrak gibidir. Bayrak celalliği bir özelliği var. Hazreti Halit gitti mürtetlerin aşiretine sabahleyin. Bekledi. Sabah namazına kadar bekledi. Namaz vaktine kadar bekledi. Ezan okumayınca hücura yürüyordu. Bunlar dinlendirmişler çünkü ezan okumadılar. İçlerinde inanmış Müslümanlar da o adam hiç dinlemedi. O, o aşiret şey ettiler. Bekledi. Gece, gece sardılar o, o, o olay Bekledi. Ezan lafına kadar bekleyeceğiz. Ezan okunursa dokunmayacağız. Ezan okunmuyorlarsa demek ki bunlar dinden çıkmışlar. O kadar belirlenici şey var ezan E sünnettir de şimdi ezanı tepk etmiyorlar. Bir de aktir diyerek minareler mi yıkacağız yani. Öyle şey olur mu? Var da öyle. Siz, salak kafalar. Bu Süleymaniyen minareler bunlar. Hepsi diyor sonradan burada bir de daha. Böyle. <gülüyor> Manyak. Bilmiyorum. Kültürün neye yaradığını bilmiyor. Orada. Siz şey Mostlara gittiniz mi? Bilmiyorum. Yakın zamanda. Bizim minareler onların kilise çanlarından daha yüksek. Nereden baksan minare görünüyormuş. Böyle düz yerden. Kiliseler de var ama o minareler kadar uzaktan görülmüyor. Kocaman bir kule yaptılar. Bizim minarelerin 2-3 boyunda böyle vallahi 70 metre bile yüksekliğinde onun üstüne da kocaman bir haç koydular. Minarelerle yarışmak için. Mossar'ın şey tarafında Kırvat Fırvat bölgesinde, karşı mahallede köprünün öbür tarafında Dedim bu nedir? Dediler bunu yeni yaptılar. Bu şeyden savaştınız. Bu Bosna Savaşı'ndan sonra yeni. Dediler bu yeni, 2-3 sene önce yaptırlar bunu sırf şey minarelerin karşısında eziklik duygusundan kurtulmak için. Allah adına yapılacak her şeyin onun şanına ya layık olması lazım. Allahu Ekber diyorsun. Subhanallah diyorsun. Onun için ona layık olacak. Büyük, muhteşem olacak yani. <gülüyor> Ecdat onları yaptı. Şimdi yol boyu gidiyorsun şeylere, o şeyler var işte, moteller, o istasyonlar falan var. Tokanta var, Gelenmeh, hepsi hepsi bütün koca koca binalar var yapmışlar. Orada köpek kulübesi gibi mescit yapıyor. İşte o zaman ecdadımızın dine bakışıyla, şimdiki neslin dine bakışı bu. İşte namaz için oraya diyorum, hem de tuvaletin dibine, o, or, or bakınca böyle üzülüyorum. Namaz kılıp kılmamak ayrı şey, o, o mescidin göze batan, muhteşem olup olmaması başka bir şeydir. Namazı ben evde de kılarsın. Arabada giderken de kılarsın. O başta mısın? Allah için yapılan şeyin mutlaka güzel, muhteşem ve gösterişli olması lazım. Allah'a layık olması lazım. Kainatın sahibi ya. Onun adına yapıyorsun. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ fi رَسُولِ اللّٰهِ قُسْفَةٌ Muhakkak ki sizin için Peygamberin kendisinde bir güzel örnek vardır. Üsvetün hasenatu. Çok güzel bir örnek vardır. Liman ve Ahiret gününe inanan ve ahiret saadetini isteyen, Allah rızasını isteyen ve Allah'ı çokça zikredenler için peygamberde örnek vardır. Yani Allah'ı sevenler için. İşte Habibullah diyoruz peygamberi, Allah'ın sevgilisi diyoruz. Bir tanesi de dedi Halil Vakya'da İbrahim, o Halil yani ayet var. İbrahim, Hazreti İbrahim için Halilullah tabiri vardır Kur'an'da. Fakat Habibullah tabiri yoktur. Birisi dedi ki, sen hocam dedi, nereden Habibullah diyorsun? Kur'an'da yoktur bu tabiri dedi. Halilullah var, Allah'ın Hazreti İbrahim için. Allah Allah. Bakın hakikaten adam doğru söylüyor gibi. Ama bunu biz tabi de asap devrinden beri Habibullah, Habibullah, Habibullah diye söylüyoruz Peygamber'e. Ya bunun bir dayanağı olması lazım. Tabi bu da ayetler mi Kur'an'da yoksa bizimkiler yani bizim eski öyle ama kendi yanından uydurmaz ki mutlaka ya ayette ya şeyde hadiste bir onun bir mesnedi bir dayanak olması lazım geldiler nezlandan bir heyet geldi Peygamber Efendimizle cedereşiyorlar tabi biz dedi Allahı çok severiz dediler Hristiyanlar gerçekten de bunlarda da çok Allahı sevenler vardı. Yani hepsi boş değil. ama bu işte şey genel önemlidir. Yani bir milyonun içinde beş tane Allah sevgili, Allah'ı seven çıkmış o bir şey değil. Hristiyan dünyasının mabetlerine, camiye kiliselerine, ibadetlerine düşkünlüğünün oranı mühimdir. Oranı. Bu çok önemlidir. Fransa'da aydınlar dindardır. Yani lise tahsilinden daha yukarıda tahsil yapmış, profesör olmuş eğitim, olmuş, eğitim eğitim seviyesi yüksek olanlar daha daha daha koyu katoliktir. Cahil dediğimiz avam takımları, tabi işte kesim ve şeyler falan filanlar onların bir imanla alakalar falan yok, onlar işte içerler, bir, bir asını içer, kapısını içer, işine gücüne bakarak böyle. Komünist ülkelerde. Avam tabakasının sayı itibarıyla dindarı daha çoktur. Mesela Polonya'da. olaylarda. İlkokuldan daha yukarı tahsil yapmadık. Tahsil yükseldikçe dindarlık seviyesi azalıyor. Mesela lise mezunları içerisinde 100 tanesinden 30 tanesi yok. pazar günü kiliseye gidiyorsa ikisi de katolik olduğu için bunlar yapıldı yani şeyler yapıldı bu araştırma. Çok iyi güzel de yapılmıştır. Yaptılar. Yani biz yapmadık. Onlar yaptılar. Bizim de tercüme ediyorlar. Tabi yani o, o şeylerden, istatistiklerden. Peki bunun sebebi nedir? Sebebi nedir? Komünist memleketlerde eğitim sisteminin içinde din düşmanlığı da vardır. Okudukça okudukça üniversiteye gelince mesela ilkokul mezunları arasından yüzde elli, yüzde elli ise kiliseye giden, liseye çıkacağım, yüzde otuza düşüyor. Üniversite mezunları arasında da yüzde beşe iniyor. Halbuki Fransa'da aksi tahsil yükseldikçe kiliseye gidenlerin sayısı Şimdi, Bu neden? Oradaki eğitim sisteminde. Yani Fransa'da eğitim sisteminin içinde din karşılıklığı, din yasarı falan yoktur. İstediğin kitabı okuyabilirsin, istediğin kadar. Hatta İstediğin kadar Katolik olabilirsin. Ama şeyler, komünist memleketlerde bu 100 senedir böyle uygulandığı için böyle oluyor. Şimdi bizle gelin bakın bakalım hangisine uyuyoruz biz. Tansil seviyesi yükseldikçe Fransa gibi dindarlığımız artıyor mu? Yoksa dindarlık dediğimiz şey daha aşağı tabakaların elinde mi? Emrinde mi? Yahut onların şeyinde. E bizde de yasaklandı dolayısıyla onun için. Biz komünist memleketlere benziyoruz. Doğrusu isterseniz Yani böyle. Çünkü bir layık sistemden geliyoruz. Bir hayatı ta 1900 60'lara kadar okullardan dinlerse yoktu vesaire yaptı. Hatta şimdi eski nesille yeni nesil arasında bile fark vardır. Yaşı benim gibi böyle 70'in üstünde olanlar da ...daha okumuş seviyelerinde dinler daha azdır. Yani işte 1960'tan sonra doğanlar... ...biraz din dersi falan gördükleri için... ...yani ellerin altında, yaşı ellerin altında olanlar da... ...bu problem bu kadar şey değildir, bariz değildir. Ama bizim neslimizde apaçık şekilde... ...din düşmanları yapılmıştır. Şeyin içinde, eğitim sisteminin içinde. Şimdi... Allah bizi inşallah yine Fatih devrinde olduğu gibi yediler yetmişe, cahiliyle, alimiyle, profesörüyle, şeyine, ilkokul mezunu hepsiyle dine bağlı, peygambere bağlı bir esir bir şey yetiştirmek lazım. Bu böyledir. Evet. Geldiler dediler ki biz Allah'ı çok severiz. Şimdi kime söylersem Allah'a çok sever ama hiç dediğini yapmaz. Sevgi ...kuru bir iddia değil, Sevgi, sevgililik emrini yerine getirmekle ben İşlersel bir şeydir. Allah'ı seviyorsan emrini tutmaz. Dediğini lazım. Ayet geldi Peygamber Efendimiz'e. Kur, Allah'ı seviyorum diyenlere söyle diyor Peygamber Kul in kunt e ensiz Allah'ı seviyorsanız Allah'ı seviyorsanız hep tabi olun bana uyumuz bana itaat ediniz. Allah peygamberine diyor. O Allah'ı çok sevdiğini söyleyenlere sen de ki eğer siz Allah'ı seviyorsanız gerçekten seviyorsanız bana uyunuz ki bir kullullah Allah da sizi sevsin. Habibullah kimdir? Muhammed'e uyanlardır. Dikkat edin mesela. Muhammed'in kendisi biraz daha yukarıdadır. Habibullah biziz biz. Muhammed'in sünnetini yapanlar Allah'ın Habibullahıdır. Ayet özeliyor. Sonra bunu yani araştır Araştırma değil yani takılıyorsun, karşına çıkıyor zaten, merak ediyorsun. Ayet gelip sana kendini gösteriyor, tosluyorsun. Yani Peygamber'e Habibullah denmesi, eğer ona uyanlar Habibullah oluyorlarsa onun kendisi haydi haydi Habibullah'tır, onun için demişlerdir Peygamber'imize. Ümmeti de bir Habibullah'tır. Zaten miraçtan Cebrail aleyhisselam Peygamber Efendimiz'den işte Şeyden başladılar. Adem, Noah, işte ve ondan sonra Musa, İsa, beşinci katta Musa, işte Yakup öyle bitti. Yedinci kattada şey İbrahim, makam İbrahim var. Şimdi bizimkiler makam İbrahim denemesi lazım diye birbirlerini çiğniyorlar. Ya makam İbrahim bir mekan değildir, bir yer değildir. Makam-ı İbrahim, İbrahim'in Allah katındaki mertebesidir. O Kabe'nin şey, yanında makam-ı İbrahim şeyin karşısında hemen kapının karşısında, Kabe kapısının karşısında orada da bir şey var zaten. Böyle kafeste bir yer var, o bir işaret vermiş. O, o duayı orada yapmış Hazreti İbrahim. İşte... "Vayız Yahya Peygamber İbrahim'e, 'Kayda mineral Beyt'o İsmail şöyle adam boyu çıkınca kabari yerde dedi, 'Burada orada dua yapmış.' O makam İbrahim orası o manaya söylüyorlar. Makam deyince tabi yer anlaşılıyor aynı zamanda. Halbuki Kur'an'daki makam İbrahim İbrahim'in mertebesidir. Allah katındaki makamdır. Değeridir. Protokoldeki şimdi taşkeriye işte. de var ya işte. Subay General, işte Tuğ General, Tüm General, Ünnekor General, Or General falan. Böyle rütbedir bu. Manevi rütbedir. O bakımdan. Cebrail gösterdi. Ya Muhammed dedi. Burası Hazreti İbrahim'in makamıdır. Yanındaki makam da senin ümmetinin makamıdır dedi. Yedinci kat ya Biz yedinci kat göklerken de yine bu gökün katlarını almıyoruz. Manevi semanın yedinci katlarıdır. Raf olup o şaha yetmiş bin hicap Allah'la aramızda olan mesafeler, mekanlar. Allah'ın Allah bizimle olan mesafesi yok. Allah mekandan, mesafeden münezzehtir. Biz, bizim problemimiz Allah'a uzaklık, yakınlık o, o, aynı, o bizim şeyimizdir. Kendi günahlarımız bizim Allah'a olmamıza perde oluyor. Kara kara perdeler oluyor. O kadar. Ruh dünyalıdır. Orada da mekan mesafe değildir aslında. İşte raf olup o şaha yetmiş bin hicak, yetmiş bin perde diyor açıldı, açıldı, açıldı. Ve Peygamberimiz Cenab-ı Hak'la yüz yüze geldi, göz göze geldi tabaka senin evadlar. 2 arası kadar diyorlar safahat. Peki Muhammed de oldu, Muhammed Muhammed'di. Allah da Allah'tı. Hiçbir zaman bir kulun Allahlaşması, Allah olması mümkün değildi. Böyle bir şey, böyle bir saçmalık olmaz. Böyle dudak dudağa, göz göze, kaş kaşa, kirpik kirpikler yan yana olsa bile Allah Allah'tır, Muhammed Muhammed'dir. Zaten onun nasıl bir şey olduğunu da bilmiyoruz. Ben gördüm dedi Peygamber Efendimiz. Nasıl gördüm dediler. Anlatılmaz Neyi, neyi anlatacağız. Evet. Habibullah tabiri Peygamberimiz için fazlasıyla geçerlidir. Çünkü onun izinden gidenlere Allah Habibullah rütbesini veriyor. Kur'an öyle veriyor. Peygamberimize Ebubekir Bekir sordu. Dedi ki ya Resulallah sendeki bu nezaket sendeki bu yüksek anlayış sendeki bu merhamet nasıl oldu dedi. Sen bunu nasıl elde ettin dedi. Edde beni Rabbim fe ahsana ta'dibi. dedi. Bu benden dedi Rabbim beni böyle terbiye etti dedi. Dikkat ediyor musunuz Peygamber'e? Rabbim beni böyle yetiştirdi. Böyle terbiye ben buyum deyip de böbürlenmiyor, kabarmıyor, kibirlenmiyor. Onun Allah tarafından bir lütuf olduğunu, bir nimet olduğunu kabul ediyor. اَدَّبَنِ رَبِّي فَاَحْسَنَ تَعْد۪يب۪ي Beni Rabbim böyle terbiye etti ve çok da güzel terbiye etti Peygamber Efendimiz'e sonsuz bağrılığı bulunan Evliyaullah Haziratı da edebe riayet hususunda fevkalade dikkat gösterirler. Ey aşıklar, nefsinizi edeple tezgin edin. Aşk yollarının hepsi de edepten ibarettir. Din büyüklerinden Ebu Haps Kebir, Kuddise Sırr'ı tasavvufu şöyle tarif tasavvufu şöyle tarif etmiş. İşte tasavvuf tasavvuf, çok konuşuyoruz ya kendisi. Tasavvuf baştan başa edepten ibarettir. Tasavvuf tasavvuf diyor. Acaba bu tasavvuf nedir? Edeptir. Terbiyeli olmaktır. Her vaktin, her halin, her makamın edebi vardır. Demiş Hazreti Mevlana, Ayet ayet, hebegi mani Kur'an edemez diyor. O ben şeyim. Çeyim şimdi aç gözünü diyor. Bu bir ve bak cümle kelamullah'a, Baştan sonra kelamullah'a bak. Ayet ayet, hebegi mani Kur'an edemez. Ayet ayet, Kur'an'ın bütün manaları edepten ibarettir. Aç gözünü, Kur'an'a dikkat ettim. Neyi öğretiyor bize? Mesela Hz. Musa. ''Kadu ya Musa imma emtukhe ve imma emnekune evvelen el kâdere.'' Bu da şimdi söylüyordu. O Firavun'un sihirbazları. Hz. Musa şey ile karşılaşınca işte Firavun'un emriyle. Büyük bir sihirbaz geldi dediler Musa'ya, o da bütün kendi ülkesindeki sihirbazları topladı ve karşılaştırdı, münazara yaptı onları işte. Hazreti Musa bekliyor, onlar da bir grup halinde, orada şey ediyorlar, onların sözcüsü dedi ki, ya Musa, imme en ve imme en nekunevvel elkaf. Siz mi dedi başlayacaksınız göstereyim yoksa biz mi başlayalım diyor. Hz. Musa dedi ki buyurun başlayın diyor. Allah diyor bir peygambere karşı Musa gibi bir peygambere karşı böyle ebedli davrandıkları için onlara hidayet nasip etti diyor. Müslüman oldukça Hem de kollarının ve bacaklarının kesilmesi pahasına. Müslüman oldular. Dediler ki biz Musa'nın dinine inandık. Çünkü bu sihir değil bu başka bir şeydir. Bizim bildiğimiz sihir. Mucize tabii yani. Mucize karşısında hakkı kabul ettiler. Ama ilk başlangıçta diyor Musa'ya saygı gösterdiler Hz. Musa'ya. Allah da onlara o edebli davranışlarından dolayı şey ediyorlar bazen çok hoşuma gidiyor işte maç bir takım şeyler dolayısıyla duruyor. Hakem atış yapıyor. O da şey olsun diye, o kaleciye çekiyor mesela şutu. O tarafa veriyor. Yani buyur. Siz başlatın buyurun falan. O da bir saygı ifadesidir. O da güzel bir şey. Bizimkiler vaktiyle Kore'de şey cuma adına gittiler diye kıyamet koptuğunda kraletelerde. Biz sizi oraya cuma namazı kılasınız diye mi gönderdik, da takip edersiniz, biz, biz oraya maç yapmaya gönderdik ona bir sürü. Ya bırakın yani bu madde denilen şu beden eğer morali yoksa, inancı yoksa beş para etmez. Ve çuval samandır, onu size söyle. Bütün işlerimiz inancınıza dayanır. İnanıyorsan, güçlü olduğuna, yemeceğine inanıyorsan yenersin. Bu kadar. Korkak korkak başlarsan 4-0-7-1 gelirsin. Nasılsa biz bu maçı alamayacağı diye çıkarsan alamazsın. Her iş böyle. Her <gülüyor> iş. Ben bu işi başaracağım dediğin zaman başarırsın. İmandan alır. Şeyin, eğer aklınızdaysa o bir şey var ya kökler diye bir şey film çevrildi vaktiyle. Onun başında birinci bölümünde o daha o şey kaçırılmadan önce kendi ülkesindeyken <gülüyor> sürekli sürün avlıyorlar, sürün bokla. Yaşlı bir ihtiyar var. A aşiret reisi, o, o şey obanın reisi. Öyle, belki 90 yaşındadır adam. Çocuklara ok dersi öğretiyor, ok dersi öğretiyor. Bu diyor bilek bu yürekten diyor kuvvet almazsa sen diyor oku diyor isabet hedefe ulaştıramaz. Eğer bu okun hedefini vurmasını istiyorsan diyor bu bile yürekten kuru, yüreğini kullanacaksın. Yüreğini. O kadar hoşuma gitmişti ki. İşte bu diyor. Her işte böyle. Hele ibadette sen o yüreğini kullanırsan bak bakalım namaz nasıl bir namaz olur. Ama yüreğin başka yerde, kafan başka yerde, aklın başka yerde. ...gözünle böyle camları seyrediyorsa ya... ...renkli camları falan... ...sen yatıp kalkman sadece işte şeyin... Yani, ...tavuğun yem yemesi gibi bir şey oluyor. Yürek yürek, her yerde yürek girecek. Ahlakın ahlak olması için... ...dinin, ibadetin ibadet olması için... ...işin iş olması için... ...hatta yemeğin yemeğin... tenceredeki yemeğin doğru dürüst, lezzetli... ...yemek olması için... hadi oraya yüreğini koyacak... Bizim hicabi var, var var var Hakim. Allah rahmet eylesin. Yemek tencerede kadın pencerede olmaz olmaz derdi. Karşı karşı ataklımanla konuşuyorlar. Orada da cair, cair yanıyor yemek tabi. Yani annesi demiş. O da annesinden naklederdi. Rahmet. Annesine de rahmet olsun kendisine. Rahmet, rahmet olsun. Azizim derdi. Yemek tencerede kadın pencerede olmaz efendim olmaz derdi. Yaşlı, emekli, hakimli. Hicabi Bey, Hicabi Fıratlı. Yaptığın işe aklını da vereceksin, kalbini de vereceksin. O zaman iş olur. Kendime aklı suali ki çubbe aşet iman Akıl luşi dilen gıfteyim ki imam. Sual ettim. Sordum diyor. Sual terdar. İman nedir diye. Akıldan sordum diyor. Akıl bana dedi ki kalbimin kulağına söyleyerek bana dedi ki çok güzel bir şey. Hazreti Mevlana bakmıyor. Ben diyor aklıma sordum iman nedir Aklımda aklım da diyor kulağının şey kalbinin kulağına eğildi iman ezektir dedi. <Gülüyor> Ey şems tebrizi sen sırrı ilahisin sus Dünya gecesini aydınlatacak ışıkların en parları edeptir. Dünya gecesini aydınlatacak ışıkların en parları edeptir. Edep, hakka, hukuka, insana, kutsala saygılı olmaktır, saygı duymaktır. Onların karşısında eğilmek ve kabul etmektir hakkı kabul etmektirler. Hatta şöyle diyorum burada istersen gayrimüslim olsun haklı ise sen haklıdan yanılacaksın. Bin kardeşin haksız Dava ediyorsun sen de şahitlik yapıyorsun ama biliyorsun ki oradaki Ermeni veya Rum neyse ne İngiliz haklı. Sen kardeşini kaymayacaksın, hakkı tutacaksın, hakkı, hak ehli olmak onun için. O bakımda, biz hak ehli deyince, sen işte menfaatımızı anlıyoruz, biz hak deyince, hak deyince kendim Allah'ın hakkını özeteceksin, haklılar yana olacaksın, İsterse düşmanın olsun. Eden eee Mesas ayeti kerimede ya yuha le dine amanu kulu qawami bi'l-qist shuhada'a lillah Allah için şahitlik yaparak hakkı ayakta tutmaya çalışın. Hakkı dilde tutun, ayakta tutup. Sizler hepiniz doğruluğu, dürüstlüğü ayakta tutmaya çalışın. Kavvamin bil kıstı şahitlik yaparak. Velam isterse sizin aleyhinize olsun. yani şey ana babanızın aleyhine olsun kardeşlerin yani yakın akrabalarınızın aleyhine de olsa şahsen kendi aleyhinize de olsa şimdi konu fakiran fakiran şahitlik yapacağı hakkında şahitlik yapacağınız kişi ister zengin olsun ister fakir olsun yani fakir işte efendim ben şimdi doğruyu söylersem bu adamın beş tane çocuğu var günahlarını hapse atanlar falan. fakiri kayırmakta ya bu zengine yaranmakta dolayı o manaya durur. اِنْ يَكُنْ غَلِيَّنَوْ فَقِيرًا fakir olsun hakkında şahitlik yaptın, ister zengin olsun fark etmez diyor. <gülüyor> bu اَوْلَى Allah zenginler de fakirden de evlat. Allah'ın hakkını gözeteceksin. İşte şey vardı, e, Bernard Shaw vardı. İngilizlerin son cepheye büyük yazarlarındandır i̇şte, Arka kendisine Çağ'ın Shakespeare diyorlardı o zaman. Gerçekten büyük bir yazardır Bernard Shaw. İşte ona şey, gitmiş bir kocasından felsefe, ben demiş felsefe tahsil yapmak istiyorum. Sizden felsefe okumak istiyorum demiş. O da demiş ki sen felsefeyi anlayıp anlamayacağın bu işe kabiliyetin olup olmadığını ben bilmiyorum demiş. Bana felsefi bir cümle yaz getir ondan sonra konuşalım bununla meseleyi demiş. Öyle hemen önüne geleni ders vermiyor. Bek efendim. Aptal'a felsefe öğretmiş. Neye yarattı yani? O, o soyun zeka ister birazdan. Orası. O da düşünmüş ne getir, götürdüğünü küçük cümle. Hayat, mühim ve ciddi bir hadisedir demiş. Hayat, bildiğiniz hayat, yaşamak, dünya hayatı. Ciddi ve mühim bir hadisedir demiş. Demiş, hocam bunu yazdım, bu cümleyi yazdım. Ama gel bak, sen demiş, felsefe okuyabilirsin, anlaşılır, bu kadar. İşte o müktör, şey, müktörü, Bernard bir de Beddad rasulları var onların, manyak, komünist ama hakayla ha, doğruyu söylüyor. O şey bu, şey mahkeme Rusların Amerika'yı mahkemeye etmişler. Bir savaşında mahkemenin baş hakimi o Bertrand Russell, Bertrand Bunu komünist, solcu komünist adam, komünist. Bütün dünyada biliyorlar. İngiltere, şey Rusya o zaman şey, şey vardı hani Molotov vardı birisi vardı. Rusya'nın başında Rusya'ya davet etti, gezdirdiler bu bütün. tesisleri, fabrikaları işte bütün tesisleri falan, fırınlama iyi falan. Geldikten sonra kırmızı şey halılar döşeyerek yani birincisi de protokol, devlet başkanları gibi karşıladılar Moskova'da ve hep öyle muamele ettiler. Büyük adam, meşhur adamca. Bir de tabi kendi adamları gözüyle bakıyorlar. <gülüyor> O iyi bir gün kadar süre ama Rusya seyahatından döndükten sonra Rusya'da dedi sosyalizm, komünizm bana diye bir şey yoktur dedi. Rusya'da olup miktarların hepsi dedi, devlet kapitalizmidir dedi. Evet. Doğruyu evet. Ben sen de değil, bir adamdır. Aile ve Ahlak diye bir kitabı var. Bir şey, solcu kafayla yazılmıştır. <gülüyor> Eğer siz okuyacaksanız ben sorayım. Ahlak dinin iki kaynağı diye onu tavsiye ederim. Hocanın da okuduğu kitaplardan çok. Hocanın da teyzenin kurdularından birisidir. Berksos. <gülüyor> Derneşşar ne dedi? Diyor ki <gülüyor> İngiliz adaleti şaşmaz diyor. Gerçekten İngiliz hakimleri adil diyorlar. Diyor. Ama bir şart davalı ve davacı ikisi de İngiliz olursa diyor. Yahut davalı ile davacının ikisi de İngiliz değilse diyor. İngiliz adaleti şaşmaz diyor. Ama davalı veya davacıdan birisi İngiliz, birisi yabancıysa orada diyor İngiliz adaletinden söz etmek çok abes bir şeydir. Bu kadar. Şimdi Kur'an'ın öğrettiyorum. <gülüyor> ala vel i̇sterse kendi aleyhinize olsun, ana babanızın aleyhine olsun, isterse zengin olsun, fakir olsun. Hep Allah'ın hakkını gözeterek. Çünkü doğruluk, hak Allah'ın kendi ismidir zaten. Hakkı inkar eden bir yerden küfür, Allah'ın küfür, Allah'ın Allah inkar Hak bizatihi Allah'ın kendi isim, ismidir, kendisidir. Daha açık söyleyemez. Hak dediğimiz şey Allah'ın kendisidir. O bakımdan oradan hakkı çiğnemek, imansızlık alametidir. Edebden bahsediyor işte. Edeb evveli Allah'ın hakkına saygı göstermektir. Sonra peygamberin makamına saygı göstermektir. Sonra Allah'ın yarattıklarına saygı göstermektir. Sen yaratmamışsın, Allah yaratmış. Niye saygın olmuyorsun? Allah ne yaratmışsa mükemmeldir, muhteşemdir. Yerli yerindedir. Senin onun hikmetini bilmem veya bilmemem önemlindeyimdir. Araştırırsan, bulursan, bilirsen olur. Daha iyi olur. O zaman büyüklüğünü görürsün Allah'ın büyüklüğünü görürsün. Bu işin bir tarafı. İkinci tarafı, وَلَا تَرْكَنُوا اِلَى اللَّذ۪ينَ ظَلَمُوا فَتَمَسْحَكُمُنَّهِ Haksızdan yana çıkmamaktır, haksıza sahip çıkmamaktır. Ama onu da bak, hep almış Hazreti Mevlam'a. وَلَا تَرْكَنُوا اِلَى اللَّذ۪ينَ Bizim babamızın rükülleri var işte direkt manasına da gelir. وَلَا تَرْكَنُوا اِلَى Zalimlere destek olmayın. Zalimlere dayanak olmayın, zalimlere destek verme. Fakat nasıl kullanır? Sonra ateş sizi de yakar. O zulüm ateşi ve haksızlık. Zaten Peygamber Efendimiz Hazreti Şerifi var başka bir yerde diyor ki: "Ben ame zalime sallatullah anay." Kim bir zalime yardım ederse o zalim o yardım edene musallat olur. O neyse. Ebele kendisine yardım edemez. <gülüyor> zahmet ve baş ağrısı olmaksızın, alım satın yorgunluğu sizin, gökten sofra ediyordu diyor. Şeye. Hazreti Musa'nın adamlarına Yahudilere dih sahnesinde. Gökten sofra dediği kudret helvasıyla buldırcın. Sürü sürü buldırcın geliyorlardı. Buldırcın yorgun olduğu zaman elinde yakalayabilirsin kuşus ki rahat tut elinde yakamaz. Sağ i̇şte köpekleri zaten öyle yaparlar. Versin'de daha Ukrayna'dan uçuyor selamlık kuşlar şeye kadar, kınalı sara kadar, buraya kadar şeye, es Eski'den buralara kadar da gelirlardı. Şiide yapadan burada da buldursun da versin'de balık akırdı gibi. Orada, ku kuzey üzeri meneketlerinde hava soğuyunca güneye doğru sürüler halinde gelirler. Onlar da nesli tükenmek üzere. Uskumru'nun da neslini tükettik zaten. Bek çok malın nesli tükendi. Böyle. <gülüyor> Allah gönderdi İsrail'i Onlar itiraz ettiler. Nimmatun ditül ardu bil baklühe vakti isra'ihe ve fulhuhe ve adesi ve basarihe diye soğan sarımsak işte mercimek bakma falan istediler. Biz dediler yeter artık bu bu dırjın kudret helvasından şey yaptık. Kudret helvasında bu bade ağaçlarında şey olur. Böyle bade köklerinde kayısı maden gibi ağaçların kökünde şey olur böyle. Reçin olur reçin. Kayaların üstünde, taşların üstünde böyle mantarcı gibi bir şey. Bitiyor sabahları gidip serinlikte onları topluyorlardan doyurucu bir şey. Tabii elektrik yerden biten bir şeyler istiyoruz. Çünkü esarette kalmışlardı, Mısır'da yediklerini istiyorlar. Mısır'da her sabah bakla yer. Pul pul. şey. Bu veya bakla. Şeyler bu şey kahvaltı yemeğidir. Şimdi. Yani bakla, bakla ezmesi, kuru bakla haşlanır. İyice ezilir, macun gibi. Üstüne biraz zeytin zeytinyağı, işte biraz bir biber vesaire olur. Eğer daha güzel yapmayı istiyorsanız, biraz limon sıkacaksın, biraz kimyon koyacaksın. Sarımsaklı ve kimyonlu, biberli falan biraz da limonu bol olursa, hele biraz tahin varsa içine biraz dongan koyarsan, şahane bir yiyecektir. Ama geçen burada Hatay sofrası var, davet ettiler. Ben, ben mahsus humus istedim. Bunlar, bakla sadece bakla ezmesi şey nohut ezmesi üstüne diye iki, üç tane zeytin de alacağım anlatmışlar. Dedim ya bu nedir? Humus dedi. humus ama bu sarımsağı yok. Biberi yok, limonu yok, kimyonu hiç yok. Bu nasıl humus dedi bu böyle beyler? Nohutu şey geç çekmişler. ...lohut ezmesi getiriyorlar, humus diye yuturuyorlar. Ben humusu biliyorum kardeşim ya. <gülüyor> <gülüyor> Dedim, geldi sonra şey etkilesin, rahatsızın dedi, valla dedi, insanlar insanları acı falan yemiyorlar dedi... ...salıp sarı da biz koymuyoruz dedi, kopu yapması var. Yatamamız o Biz onu evde yapar yeriz. Kişin kolayı varken, güzeli varken, <gülüyor> Allah ayaklarına kadar zahmetsiz nimet yağdırıyorken buna dahi itiraz ettiler. Bu İsrail doğrular, Yahudiler. <gülüyor> dediler ki biz bu işlerden bıktık, i̇şte soğan, sarımsak, baklar, omut falan istiyoruz dediler. Mercimek istiyoruz. Musa'nın kavmi arasında birkaç edepsiz hanı sarımsak, hanı mencimek diye edepsizce, küstahçe şeyler söylediler. Semadan onlara gelen sofra ve ekmek kesildi, nimet kesildi. Bıldırcım kuşu ile kudret helvası bulunmaz oldu. O zaman ziraat, çapa ve orak kullanarak meşakkatli bir rızık peşinde kaldı. koşmak zorunda kaldılar. Ha burada ayet almış satır. Bak iz ne ya Musa? Lan nasbir bir alet daha mı var? Bir, yemek yemeye artık dayanamaz olduk bunlar. Fadül ana Rabb'e sen Rabb'ine dua et, yuksüz lanabilmeleri bitirler. Dünya, dünya, min Hava, hava, hava. Hava, hava. Hava, hava. Hava, hava. Hava, hava. Hava, hava. Hava, hava. Hava, hava. Hava, hava. Hava, çünkü o susuz yerde de yetişir. Hıyar mutlaka su ister, çönde yetişmez. Yani hıyarın çönde yetişen cinsidir o. Fitil fitin olur böyle üstünde. Fitinli kalife gibidir o. Şerit şerit. Turşusu güzel olur ama Serttir çünkü biraz şeyden daha sert. <Gülüyor> Aynı şey Hazreti İsa'nın başına geldi. Enzil aleyle la illetan minessamah dediler Hazreti İsa'ya da havarileri dediler. Yalnız biz bu dağ başındayız. O dağdaki vaazı var, peşhur. İncil'lerde vardır. O zaten tek vahiy orasıdır. Biz tarafı hikayet İncil'i. İşte orada ağlayanlara ne mutlu onlar ileride gülecekler diyor. Acı çekenlere ne mutlu onlar sevinecekler diyor. İyi kalp ne mutlu onlar Allah'ı görecekler. Orası vahiy. Dağdaki vaazı diye meşhurdur bir Hazreti İsa O bölümü bunu okuyup orada böyle vahiyin havasını eser, Üst tarafı isen, ta <coughs> Hazreti İsa'nın hayat hikayesidir. Siyer bizim tabirle. Hazreti İsa dua etti. Hale ya İsa bin Meryem, Allahumma Rabbana enzil aleyna ma'idata minasemaa tekullu lana aiden li evvelina ve ahirina ve ayetami varzukna ve hayrul Hazreti da bu duayı yaptı. Bir bayram sofrasında Hazreti Mevla'na da bu duayı okumuş. Allahümme Rabbena emzil aleydellâ illetem minessemâ. Ya burası çok önemli. Bütün nimetler semadan geliyor. Yerden bitenler de yağ, yağmur sayesindedir. Semadan geliyor. O senin tarladan topladıkların da semadan geliyor. İşin... Bu tarafına bakmayın. Bizim bütün yediklerimiz Allah'ın Allah Zaten yağmurum adı rahmettir bizden. Evet, rahmet diyoruz. Allah'ın rahmeti sayesindedir. Bütün yerden bitenler Allah'ın rahmeti sayesindedir. Bizim rızıklarımız da gökten geliyor. Bir. ikincisi azot gübredir. Ama bu, şu havanın işte bir yüzde yirmi 3-24 kadarı oksijendir. Üst tarafı azot ve karbondioksitdir. Azot mesela azot gübredir ya. Birçok ağaç havadan besleniyor. Hava onun gıdası. Mesela incir ağacı. Kayanın ortasında toprağa ihtiyacı yok. Suyu da, toprağı da, gıdayı da yapraklarından alır. Havadan alır. Karbondioksitli de oradan alır. Azotu da oradan alır. İşte bir şey var. O... Orkide cinsinden, çiçekler falan var. Toprak ister Sadece kökü ışık görsün, yeter. Havadan var. Çok böyle bir araç bir hasa o tropikal ormanlarda pek çok ağaç sudan ve havadan da Hiç toprağa ihtiyacı da yok. Zaten şimdi topraksız ziraat falan yapmaya çalışıyorlar. Bir takım ilaçlar da bir takım şeylerden. Topraktan biten şeyler gibi lezzeti olmuyor işte. Domates arıyorsun, dışı kıpkırmızı kesiyorsun, içi demeyiz. Tadı da olmuyor. Onun için neyse, ayrı bir şey. Hazreti İsa dua etti, sofra geldi. Yediler, karınlarını doyurdular, cebdilerine doldurmaya başladılar. Diyor ki, Allah'a olan imansızlık. Hazreti İsa dedi ki, yapmayız öyle, de, bu tehmiyesizlik. Allah yine bize gönderecek. Yine dua edersen, ne zaman açıyorsanız söyleyin, dua eden gönderir Allah dedi. Onlar yine çalmaya, çekmeye devam ettiler. Bu sefer kesilir. Velav enne ehlel kura velav enne el kura Ee. Eymenû vettakû laftahnâ 'aleyhim barakâten min es-semâ. Eğer o köy halkı, o şehir halkı gerçekten iman etse ve takva ehli olsa Allah gökten bereket kapılarını açar onlara. Ve lew ehlel-kura amen iman etseler ve takav ve takva sahibi olsalar Allah'a güvenseler ve fetehne aleyhim merakatim ile Gökteki bütün bereket kapılarını onlara açar. Allah memleketimize, milletimize bereket katmalarını aksın. Bu millet bunu hak ediyor. 3 milyona yakın göçmeni kendi varında besliyor. Bu bu şey halimize. Çok zengin bir millet değiliz ama Allah bizi zengin etsin inşallah. Bunlar biz şimdi koşumuza gidiyor. Allah'ın koşuna gitmez mi zaten Peygamber Efendimiz buyuruyor ki bir canlıya bir bardak su vermek bir hac sevabıdır. Köpel olsun istersen verdiğim iş. Böyle bir, bir sarmış, susuz bir hayvanı bir tas su ver. Bir haç sevamı kazanmıştır. Bu Peygamber Efendimiz'in sözü. Bir bir susuzluk çekmiş, ihtiyaç içinde aç kalmış binlerce, perişan. Böyle bir onlara yardım etmek bizim hem vazifemiz, hem insani hem dini, hem aklıdan vazifemiz. İnsanlık görevimizdir. Biz zaten cennet ibadetle değil, hizmetle kazanılır demiştik hocam. İbadet bizim Allah'a olan verilenlerin karşılığıdır. Verilenlerin, yaptığın ibadetten cennet falan bekleme. Verilenlerin şükrüdür. Yani verilenlerin hakkını öderik mi ki? Neyse bir arkadaş vardı geçen şey ee, Naci Bey Neca Naci Bey, ya vallahi hocam diyor biz bırak Allah'a hesap vermeyi ineğe bile hesap veremeyiz diyor. Dedim o ne demek falan, ya hocam diyor tuz dolarını aç bak diyor, inek bize des ediyor, ulan siz ne işe yararsınız? Bak ben, açım dolarınızı, süt benden, peynir benden, yoğurt benden, pastırma benden, sucuk benden, ben ayrıca havuma yapıyorsunuz, saklıyorsunuz, <gülüyor> o da benden, ölüyorum, derimi kesiyorsunuz, çanta yapıyorsunuz, ayakkabı yapıyorsunuz, kemer, benim üzerindeki kemer bile benden. Desa diyor vallahi bacam diyor İlay'a söyleyeceğin doğrudur. Süyle laf yoktur biç. Yine aklı diyor. <gülüyor> biz biz. Şimdi ondan sonra da şimdi biz diyor İlay'a bile hesap veremeyiz. diyor, <gülüyor> ablaharla nasıl hesap vereceyin Allah affetsin diyor. Allah affetsin hepinizi. Saygıyla selamlıyorum. Sağ olun. Hayırlı geceler hayırlı dersler. Gaza bil nah Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. öyle ki Hayır